Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhabalar herkese. İklim için programı başladı. Ve bendeniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Yücel Sönmez. En Özdeş Özbay. Ve destekçilerimiz Barbaros Bilgen'e ve Francesco Leone'ye de teşekkür ederek başlayalım. Ee, sabahleyin açık gazetede dün de hatta birazcık yeni yılın ilk e, günlerinde, ilk saatlerinde aslında başlayan dünya çapında şaşırtıcı, hatta şoke edici iklim e, bilimcileri, meteorologları e, kendilerinden geçiren çok acayip bir gelişme var. Binlerce rekor tarihi sıcak dalgası kışın ortasında 1 Ocak itibariyle Aralık sonu, Aralık'ın son günü ve 1 Ocak'ta muazzam bir şey vardı. Avrupa'nın ilk yılında Polonya'da, Bilbao'da, İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da. Varşova'da işte ya inanılmaz inanılmaz bir şey var yani e, sıcak dalgası ve hiç tarihte görülmemiş yani yüzlerce rekorun tam olarak kırıldığı bir durum hatta Washington'dan e, Washington Post'tan da yazıyorlar Bayağı şimdiye kadar tarihte hiç görülmemiş rekorların kırıldığını ve bunun tam bir delilik olduğunu da söylüyorlar yani. Öyle bir şeyden bu konuların uzmanı olan bir meteorolog açıkçası böyle tarihte hiç görülmemiş rekorlar deniyor. Yani Fransa'da da yani Lüksemburg'da da Badnoenar Ağır bağlarda Almanya'nın en çeşitli yerlerinde de bütün rekorların kırıldığı haberi var yani. yani 25 derecelik sıcaklar Fransa'da bir yandan kitleler Şanzelize'de havai fişeklerle milyonlar bir milyon aşkın sayıda insan yeni yılı kutlarken bir yandan da en sıcak Fransa'nın Proville'de mesela en sıcak 24,9 derece Celsius'a santigrada ulaştığını, yüzlerce rekorun Almanya'da kırıldığını filan görüyoruz. Çok acayip bir durumdan bahsediyoruz. Bunun sebebinin de küresel iklim değişikliği olduğunu da tahmin e, ediliyor. Tahmin ediyoruz. <gülüyor> Kimse söylemiyor fazla ama bizim şeyleri gerçekten. Muazzam bir şey var. Türkiye'de henüz açıklanmadı. Sıca, muhtemelen biz de sıcaklık rekorları kırdık. Bu son özellikle bir hafta on gündür ama e, onun e, biraz öncüsü niteliğindeki kuraklık analizlerine ben baktım e, geçen hafta. Ciddi bir kuraklık yaşanıyor. E, özellikle e, Marmara'da ve Marmara'dan biraz daha ortalara giden işte kır şehirlere doğru e, olağanüstü kurak dediğimiz e, dönem yaşanıyor. E, i̇nanılmaz derecede yağışlar azalmış durumda. İstanbul'daki baraj suları da yüzde en, en dolusu şu anda yüzde otuz beş doluluk oranına sahip olan Ömerli Barajı. Yani böyle giderse, yağışlı dönemi böyle geçirirsek Ciddi bir su sıkıntısı da bizi bekliyor gibi gözüküyor şu anda. Evet tabii ki yani tahıl ambarı ya da ekmek sepeti diye adlandırılan Konya havası, havzasında da obruklardan geçilmiyor. Yani sayıları 3000'e yakın yani sulama yer altı sularının giderek daha derinden çekilerek <gülüyor> sulamanın sürdürülmesi ya da sürdürülme çabasının devam ettirilmesi sonucunda... ...büyük çökmeler oluyor... ...obruk denen... ...hatta bu filmde de... ...şimdi tartışmalı... E, film ...kurak günler filminde de... ...gösteriliyormuş... ...ben daha filmi görmedim ama... ...orada da ürkütücü ...ürküntü dolu... ...ürkütücü sahneler... E, ...olduğu söylenebiliyor... ...yani tam bir tuhaflık var... ...yani bir yandan da mesela... Şey de tuhafta bir haber vardı... Dün falan verme fırsatı bulamadık. İndependent Türkçe'de, e, şeyde Fransa'da bir yandan e, felaket e, durumda e, iken 24 Aralık'ta bir kar merkezinde çevrecilerin tatil merkezini bastığını ve kar yoksa kayak da yok dediğini yani Fransa'da. Zaten sıcaklık rekorları bir yandan kırılırken <gülüyor> ülkenin güneydoğusundaki Oven, Ron Alp bölgesinde ya, yer alan Let's Leget komününde bayağı elemciler makinelerden birinin üzerine kar yoksa kayakta yok yazmış. Yani kar makine, kar üretilerek yapılıyor ka, kayak turizmi. Tam bir aslında trajikomedi diyebiliriz. Tabii, muazzam bunlar. enerji tüketen şeyler bunlar tabi. Evet. O makineler. Ama kayak merkezini işleten Saget firmasının pazarlama direktörü Benjamin Münye eylemi sabotaj diye nitelemiş <gülüyor> şüphesiz. <gülüyor> ee, yani Fransız Alpleri'nden bahsediyoruz. Son dönemde yaşanan sağanak yağış sonucunda zaten bu tesise ait 68 pistten 48'i kullanılamaz hale gelmiş. Ama yani, onlara rağmen mümkün olduğunca fazla turisti ağırlamaya çalışıyoruz diye. Hocam. Yani bu koşullar altında bile mücadele ediyoruz demiş. Ediyoruz. Evet turizm <gülüyor> evet. kahramanız biz diyorlar. Yani tam bir delilik aslında gerçekten delilik. 25 derecelik sıcaklıkların bulunduğu Fransa'da <gülüyor> bir de böyle kayak mevsimi açıldı. Bizim açık radyonun. <gülüyor> <ki> programından <gülüyor> hep hatırlıyorum <gülüyor> unutulmaz <Gülüyor> Cem Madın'ın lisesinden kayak mevsimi de açılmış hayatın en önemli olayı diye evrenin bilen açılışta da söylemiştik evet yani Scott Duncan'ı yakından takip ettiğimiz işte Letonya'da Danimarka'da Litvanya'da Hollanda'da, Belarus'ta, Belarus'ta 5 derecenin üzerinde kırılmış rekor. Yani daha öncekinden 5 derece daha yüksek santigrat olarak. Polonya'da, Çekya'da ve Fransa'da işte bütün söylediğimiz ülkelerde birbiri ardından muazzam şeyler kırılıyor ve hiç bu konuların uzmanı olan en önemli uzmanlarından birisi de ömrümde hiç böyle bir şey görmedim diyor. Öte yandan onu da şeyden de bahsetmeliyiz tabi. Yani John Nichols yazmış The Capital Times'da yani 2023 aslında gezegeni kurtaracağımız yıl olabilir. Artık küçük düşünmenin zamanı bitti tamamen. Tek bir seçeneğimiz var. Büyük düşünmek diyor. Yani aslında iklim değişikliğini ciddiye almanın zamanı 10 yıllar önce gelmişti. Ama ne yazık ki politikacılar yani o, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyor. Yani yeni yılda Noel gecesinden yeni, yeni yıl gecesine uzanan dönemde e, tamamen bir kargaşa iklimde görülüyor. Yani önce muazzam şeyler, kar fırtınaları... Korkunç rüzgarlar filan ve bütün rekorları kıran alt üsteden soğuk dalgaları arkasından da bir kakafoni geliyor. Tekrar bu sefer de sıcak dalgası da Amerika'yı da kışı görmeyen yarısından fazlası da geliyor. Yani artık bunu ciddi almanın zamanı 10 yıllar önce gelmişti ama her iki partiden de politikacılar gerek Cumhuriyetçi gerek Demokrat Parti'den de ihmal ettiler bunu özellikle de cumhuriyetçiler başta krizi de inkar yolunu seçtiler demokratlar da işte ufak tefek adımlarla hallederiz diye düşündüler ama şimdi Amerika'da özellikle kendisi Amerika'yı yazmış John Nichols Nation dergisinin de yazarlarından arada takip ettiğimiz. Yani şimdi gerçeklik artık başarımıza vuruyor. O kadar çok kötü haber geliyor ki e, alt edilemez diye yani artık zaman kalmadı. Küçük düşünmenin, küçük adımlar zamanının geçtiğini söylüyor. Tek opsiyon seçenek de büyük düşünmek diyor. Yani e, en büyük tehlike gezegene umudun elden bırakılması yani bu e, evimiz dediğimiz bu yeryüzünü kurtarmanın imkanı yoktur diye bir düşünce de var bu e, kesinlikle yanlış ve ünlü yazarlardan Rebecca Solnit'e bir gönderme yapıyor Hope in the Dark gibi de önemli bir kitabı var yani karanlıktaki umut diye o e, atıf yapıyor John Nichols ve diyor ki yani bildiğimiz dünyanın sonuna geliyoruz. Bundan sonrası nasıl olacağını dünyanın ve nasıl bir gelecek bizi geleceğini bekliyor sorusunun cevabında kendimiz karara bağlayacağız diyor Sonnet. Yani şeyin fosil yakıt çağının sonu olduğu kesin ama fosil yakıt şirketleri ve bunu ne kadar geciktirirsek o kadar kar ederiz diye düşündüklerine göre ne kadar da çok karbon yakarsak o kadar kar ederiz diye düşündüğüne göre o zaman fosilcilerle biz karşı karşıyayız. Biz geri kalan bizler galip gelirsek o zaman radikal olarak 2030'a kadar bu fosilleri kömür, gaz ve petrolü kullanımından Radikal biçimde azaltır ve sonunda da 2050'ye varıncaya kadar, yüzyılın sonuna kadar, ortasına kadar da tamamen bitirebiliriz. İklim değişikliğini gerçek değişimle, iklim değişimini gerçek değişimle alt edeceğiz, karşılayacağız diyor. Ve önümüzdeki 9 yıl içinde fosil yakıt endüstrisinde tam bir yeniliğe uğratacağız diyor. Bu zorlu bir hedef ama imkansız değil diyor ve not too late çok geç olmadı ya da çok geç değil projesinin kurucularından biri de solnet iklim aktivisti Selmayan Lutunatabua ile beraber Afrika'dan birlikte çalışıp yeni iklim hareketine yeni gençleri de davet yeni insanları gençlerden ve yaşlılardan orta yaşlılardan ve hala e, bu işle uğraşan yıllardır yıllar 10 yıllardır uğraşanlar yorulmuş olanlara da yeni bir enerji katarak fosil yakıt devlerine büyük bir mücadele vereceğiz. Bizim diyor şey Solnit'in Solnit'ten son bir alıntı yapmış John Nichols ve diyor ki yani bizim e, yenilgicilik bizim kaldırabileceğimiz bir lüks değil demiş yani yenilgicilik yerine dünyayı yeniden inşa etmek yeniden yaratmak ve bunu da daha iyisini yeniden yaratabiliriz diyor. Evet yani bu programımızda da zaten Paris'in bir devamı olmaya bu konulardaki uğraşların devamını da anlatmaya çalışırken. Bu John Nichols'in yazısında buraya çok uygun olduğunu e, düşündük aslında düşündüm ben kendi payıma yani. Mesela Alaada da önemli bir ilginç gelişme de var değil mi? Şeyden, Ayşe Yücel yazmış Ekonomim.com'dan Afrika Komisyonu Türkiye'nin gemi geri dönüşüm merkezi. Ali Ağa'daki iki tesisi güvenlik zaafları nedeniyle onaylı tesis listesinden çıkarmış. Bu da yeni bir şey yani. Avrupa Birliği onaylı gemi geri dönüşüm listesinde bulunan 8 Türk tersanesinden ikisi Işıksan ve Şimşekler bundan böyle Avrupa Birliği bayraklı gemilerin söküm işlemini yapamayacak varmış. Tümüyle kapatılmasından da bir gösteriler vardı. Ama ölümlü kazaların o ihmalden ger gerçekleştiği filan. Yani 22 tesisin 1 milyon ton söküm kapasitesi de varmış. Bakalım ne olacak diye. En son Brezilyalı <gülüyor> asbest yüklü geminin sökülmesi söz konusuydu. Ee, Sağolpar'ın buradaki... evet. evet. Ve hiç bilgi de vermedilerdi yemi okyanuslardan buraya doğru yükselirken bakanlıktan da bir açıklama yapılmamıştı ama sonunda geri döndü evet. ve bu tam bir rezalet olacaktı o önlendi yani. Bu arada bir de yeni gelişme vardı. Özdeş sen takip ediyordun bunu. Konserve balık ambalajında da mikroplastik bulunmuş değil mi? Yeşil Gazete'nin bir haberiydi galiba. Ee, şimdi bulabilirsem tabii. <gülüyor> Sedat, Sedat Gündoğdu'nun Yeşil gazete yazarlarından da doktor. Yani ben de şöyle söyleyebiliriz. Yani işlenmiş Deniz ürünlerindeki mikroplastiklerin varlığını saptamak için 33 farklı ton balığı markasını incelemeye almış. Türkiye pazarında yer alan 7 üretici firmaya ait. Ama da çokmuş <gülüyor> marka. Laboratuvar ortamında ışık mikroskobu ve mikroraman denen bir mikroskobu kullanarak yapılan incelemede her bir kutuda en az bir tane Mikroplastik tespit edilmiş bir tü, yani cinsi çok e, vahim değil mi? E, ama paketlemeden kaynaklanıyor e, demişler. Yani balıkların e, yiyerek e, sebep olduğu bir durum değil. Bu mikroplastikleri yutma sonucu değil. Paketlemeden kaynaklanıyor denmiş. Mikroplastiklerin yapısının özellikle metal ambalajların iç yüzeyinin kaplanmasında kullanılan malzeme ile... Aynı yapıda olduğunu gördük ambalajda plastikten uzaklaşmak çevre ve insan sağlığına zararı olmayan malzemeler kullanılmak gerektiğini bir kere daha ortaya koyan bir çalışma oldu demiş Sedat Gündoğdu kendisinin yeni de bir kitabı aslında çıktı geçtiğimiz günlerde yeni insan yayın evinden. Belki kendisini yakın vakitte bir konuk almak da mümkün olabilir çünkü bu konularla ilgili en fazla çalışma yapan kişilerden bir tanesi kitabında da plastik mucizemi felaket mi? Sedat Gündoğdu doğdu yeni insan yayını Evet yani çünkü aynı, yani ben mesela insanların başta kendimi koyayım pek çoğumuz sanıyorum farkında değiliz mesela bu ton balıklarının konservelerinin biz tamamen metal olduğunu ben düşünüyordum şahsen mesela hiç aklıma gelmiyordu onların aslında bu metal kapaklarının ve içlerinin plastikle de kaplı olduğu halbuki evet. öyle tabi yani ve o zaman da hem hormon yapısını bozucu hem de karsinojen yani kanser yapan kanserojen de deniyor etki yapan kimyasallar içerdiğinde vurgulamış zaten kendisi de doçent Gündoğdu bu durumunda insan sağlığı üzerinde birçok çeşitli olumsuz sonuçları olabileceğini kaydediyor yani <gülüyor> baya e, ciddi bir ekstra bildiğimiz ya da bilmek, bilme, tahmin edebildiğimiz sorunlar böyle. Ee, evet. Durum bu merkezde yani. Başka ne ele alabiliriz? Geçtiğimiz günlerde Ömer abi 5. Yunus ölümü yaşandı. Marmaris'te Yunus Parkı'nda. Ee, bu bir buçuk yılda ölen 5. Yunus'tu ee, bununla ilgili olarak e, hakim e, ve Yunuslara özgürlük platformu e, çalışıyorlar hukuki gelişimlerde de bulunuyorlar ve onların bu hukuki gelişimlerinden çok ilginç sonuçlar çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi örneğin Türkiye'de e, artık dışarıdan Yunus getirilmesi ve yeni Yunus alımı yasaklanmışken e, Türkiye'den bazı e, Yunus merkezlerinin örneğin Antalya'daki Dorfinland e, Water de deniyor. Bu Yunus merkezinin Ukrayna'daki savaşı bahane ederek e, artık yasak olmasına rağmen yeni Yunus getirmeye çalıştığı ortaya çıkıyor. E, üstelik de e, ne olursa olsun bu yasaklanmışken yapılıyor. E, bunun yapılmasının nedeni aslında şu çünkü e, yasaklara aykırı hareket edilmesi halinde verilecek ceza sadece 25 bin lira. Bu 25 bin lira ceza tabii ki caydırıcılıktan çok uzak e, ve dolayısıyla e, Yunus Parkları adına da böyle arayışlara itiyor bu caydırıcı olmama hali. Ee, onun dışında Türkiye'de 9 tane Yunus Parkı var ama sadece Yunuslar yok bu parklarda. Sadece onlar esir edilmiyorlar. Ee, Morslar da var, Kürtlü foklar da var. Hatta o beyaz balina e, diye hep bizim e, gördüğümüz e, o balina türleri de var. E, dolayısıyla esaret altında e, birçok canlı var. 9 Yunus Parkı'nda Türkiye'de faaliyet gösteren. Ee, ve bu Yunusların e, ölüm nedenleri de gerçekten çok dramatik ee, yani e, strese giriyorlar denizlerde canlı balık yerine ölü balık yemeye zorlanıyorlar ee, ciddi böyle e, ileri geri gitme agresif olma gibi e, bir takım e, belirtiler gösteriyorlar ve İçteki vücutlar da iflas ediliyor. Bunlara çünkü çok da ilaç da veriliyor. Bu ilaçların yan etkileri de ciddi sonuçlar doğuruyor sakinleşmeler için. Peki Herkes... ben bir şey de soracağım Yücel. Yani evet. ölümlerine karşı çıkmak inan, tabii şüphesiz ki son derece önemli. Ama bunların tümden yasaklanması neden düşünülmüyor yani? Japonya'daki o ünlü film belgesel filmden bu yana yıllar yıllar geçti ve olabilecek en korkunç durum bu. Yunus Parkları denilen şeyler yani. Evet. Ön, ön, yani şu anda 9 Yunus Parkı'nda onlarca Yunus var ve bunlar e, ciddi problemler yaşıyorlar. Esaret altındalar. Aslında hani Bırakın hukuki olmasını vesaireyi, vicdani olarak da e, hiçbir canlının başka bir canlıyı bu şekilde esaret altında tutarak işkencereye maruz bırakma hakkı yok. E, evet. dolayısıyla Bunun yasaklanması bursa... gerekmez mi yani? Evet, Türkiye'deki hmm. yaklaşım şöyle oldu bu son yasa değişikliğinden sonra. Ee, işte başka Yunus adımını yasaklayalım bu Yunus Parkları yavaş yavaş işte zaten Yunuslar e, azaldıkça kendiliğinden yok olacak gibi bir e, Çok sonuç halledilmeye bu. çalışıldı ama e, görülen o ki e, ne bu doğru ne de e, zaten Yunus Parkları'nın yasayla falan bir ilgisi var çünkü yasayı çiğnediğinde 25 bin lira ceza veriyor ki bu Zaten büyük bir sömürüye dayanan sektör. Yani terapi adı altında hem Yunuslara hem de işte ailelerin sömürüleri e, dibine kadar yapılıyor burada. Dolayısıyla e, aslında e, hukuki olarak bir şeyler yapılmaya çalışıldı gibi ama sadece gibi. Yani gerçekte ve özde o hayvanlar oradan, ha, orada hali, halen esir ve onların ciddi bir rehabilitasyondan geçip doğaya bırakılması gerekiyorken e, bu ma maalesef yapılmıyor. Evet, Şeye yani. bak Ömer abi. İklimle ilgili mücadelede ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok net. Bilim bize bu yolu gösteriyor. Ama yapmıyoruz. Yani ucunda hayatımız da gezegenimiz olmasına rağmen. Bu da biraz öyle bir şey yani. Aslında ne yapılması gerektiği çok net insani ve vicdani olarak da çok net ama yapmıyoruz yani böyle bir esnetmeye yavaş yavaş e, evet ar arkasında Kıspak. çünkü kar bu işletmeler kâr elde edecekler işte eğlence diye çocuklara evet. park eğlence adı altında oldukça da hatırı sayılır. Karlar elde etmesi etmeye devam edecekler. Hem insanların, hem Yunusların ve diğer deniz hayvanlarının hem de çocukların da ve onu seyir, seyircilerin de bir şekilde aldatılması ve istismarı anlamında geliyor tabi. Yani çok önemli bir mesele olduğunu da. Tam, tam olarak öyle Ömer abi. Büyük bir istismar söz konusu. Arkasında bir rant var ee, ve işin içine rant gelince her konuda olduğu gibi azalarak bitsin. Eğer illaki bitecekse yaklaşımı sergileniyor. Burada da böyle ama yunuş, Yunuslar burada e, işkenceye maruz kalmaya devam ediyorlar öteyden. Evet ve yeni bulguların ışığında da Yunusların da pek çok diğer deniz hayvanı gibi son derece <gülüyor> tahmin edilenden bilinenden çok daha zeki duyarlı his, hissiyatları kuvvetli yaratıklar oldukları da <gülüyor> her geçen gün biraz daha net olarak bilim insanları tarafından ortaya konuyor ama devam ediyor peki galiba süreyi de böylece ben minik bir duyuru yapayım az evvel Sedat Gündoğdu'nun kitabından konuşmuştuk ya yeni çıkan kitabı evet. plastik belki konuk alırız demiştik şimdi e, Erol Malçok bir e, mesaj atmış bu perşembe günü saat 11'deki ekoloji politik programında Erol Malçok Sedat Gündoğdu'yu e, ağırlayacak ve bir söyleşi yapacak kendisiyle plastik kitabı üzerine harika bekliyoruz Erol Malçok'a da teşekkür ederiz tamam Har hararetle bekliyoruz peki bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.